Efendim veyin ekale av şeribe av cama Adam bir şey yedi, bir şey işte av cama ya da eşiyle beraber oldu ama bunları unutarak yaptıysa bu adama kaza gerekmez. Böyle olan birisine efendimiz Aleyhisselatu vesselam ne buyurdular? İnne ma atamaka ve saqa Seni yediren ve içiren Rabbindir. İçiren ve yediren Rabb'indir. E, Yan unutarak unutarak e, yemek yiyene, su içene dair hüküm budur. Eşiyle beraber olsa da ama unutarak olsa bundan dolayı kişinin orucu e, bozulmaz. Devam edecek orucuna kaza gerekmez ona. Evle ev şerib ev camana asiyan. Ou Uyudunuz, ihtilam oldunuz. Öyle vaktinde yattınız, uyudunuz İhtilam oldunuz. Bundan dolayı oruç bozulur mu? Bozulmaz. Oruç bozulmaz. Yani ihtilam rüyada oldu. اَوْ نَذَرَا اِلَا مُرَاَةٍ فَاَنْزَلَا Ya da bir kadına baktı, ihtilam oldu. Erkek kadına baktı, ihtilam oldu. Oruç bozulur mu? Bozulmaz efendim. Oruç bozulur mu? Bozulmaz. اَوْ ile اِلَا مُرَاةٍ فَاَنْزَلَا Peki... Ama kadına bakmak haram tabii. Değil mi? Yani bakabilir anlamını çıkmaz tabii buradan, değil mi? Efendimiz Hazreti Ali'ye ne buyurdular? La tut bi'n nazraten Yani iki defa bakma. iki defa. Bir defa yürürken gayri ihtiyarı önündeydi. Yoluna bakarken gördüm. La tut bi'n nazraten yani iki bakış üzerine bakış yapma Ali dedi efendimize Aleyhisselam Hazreti Ali radıyallahu an efendimize. Neden birinci bakıştan sorumlu değilsin ama ikinci bakıştan sorumlusun? Kulil mu'minine yuzzu min absarihim. Gözlerini indirecekler, bakışlarını indirecekler. Peki böyle bir durum olsa bozulur mu? Bozulmaz. Evdeha ne ya da adam yağ sürünse böyle bedenine saçına böyle yağ sürse daha bakımlı olsun diye evkitahale sürme çekmiş olsa evkabbe eşini öpse evgitabe ya da gıybet etmiş olsa avgalabahul kayu ya da kusmak ona galip olsa yani kusuyor böyle eee epey kusuyor eee ov fi ihlilihi ihlil Sevilül Beuliy, idrar yoluna, idrar nereden çıkıyorsa oraya bir şey damlatmış olsa içeriye damlasa yani av aktara fi ihlili ilaç vesaire damlatmış içeriye su damlasa ev daxla halquhu gubarun av zibabun ya da e, boğazına gubar toz girse av zibabun sinek girse ev asbaha ben ya da akşam yattı Gece uyuyordu bu adam. Bir uyandı ki işte sahur vakti girdi. E, feci sadık oldu. Güneşin doğmasına yarım saat kala uyandı bu adam ama cünüp olmuş. Ev asbaha cünüben lem yuftir orucu bozulmaz. Yani şu bahsettiğim hususlar. Untarak yedi işti eşiyle beraber oldu. E, uyudu ihtilam oldu. E, kadına baktı. Boşalma oldu ama haram tabi bakması, e, yağ süründü, e, efendim eşini öptü, gıybet etti ama sufiler ne diyorlar? Gıybet orucu bozar diyorlar. Tabi manen oruç çok büyük yara alır buradaki bazı durumlarda. Efendimiz ne buyurmuşlardı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Men lem yeda zuri ve'l amale bihi feli selellahi hace tun fi ve yani kim yalanı yalanla amel etmeyi terk etmiyorsa Allah Teala'nın onun tuttuğu oruca ihtiyacı yoktur değil mi Peki Ve inibtala taaman beyna asnanihi misle'l himmasati aftara ve la fala Ve inibtala eğer yutarsa taamen bir yiyeceği beyn-esnanihi dişleri arasında misle'l himmasati ee, ne kadar nohut tanesi kadar aftara orucu bozulur peki ve illa fela nohut tanesi kadar olmaz küçükse pirinç tanesi kadarsa yutmuş olsa orucu bozulur mu bozulmaz neden bozulmaz çünkü insan nohut tanesinden daha küçük şeylerden sakınamaz sakınması zordur yani iftar sahur yaptınız, e, ağzınızı yıkadınız, orada bir pirinç tanesi kaldı ee, o ara yuttunuz onu işte bunu yaptınız diye bundan dolayı orucunuz bozulmaz eğer nohut tanesinden küçükse yutulan şey ama dışarıdan yutmuyorsunuz onu nerede ağzınız içinde bizzat dışarıdan alıp yutmuş olsanız o zaman orucunuzu bozar